Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamim Vel kitabı Mubim İnnâ ce'alnâhu Kur'an'an Arabiyen Le'allekum ta'kilûn Ha-Mim Apaçık beyan eden Kitab'a and olsun ki Şüphesiz biz Anlayıp akıl erdiresiniz diye onu Arapça bir Kur'an kıldık. <gülüyor> Ve muhakkak ki o katımızda bulunan ana kitapta Lef-i Gerçekten çok yücedir, çok hikmetlidir. ankum safhan ankum. Artık bir haddi aşanlar topluluğu oldunuz diye zikri sizden uzaklaştırıp size Kur'an'ı indirmeyi terk mi edelim? <gülüyor> Halbuki senden öncekiler içinde nice peygamberler gönderdik. <gülüyor> Fakat onlara ne zaman bir peygamber gelse mutlaka onunla alay ediyorlardı. Halbuki onlardan, o sana inanmayanlardan kuvvetçe daha çetin olanları helak etmişizdir. Nitekim, öncekilerin misali Kur'an'da geçmiştir. Celalim hakkı için, eğer onlara gökleri ve yerkim kim yarattı diye sorsan, mutlaka onları aziz, kudreti daima üstün gelen, Alim, her şeyi bilen Allah yarattı diyeceklerdir. <gülüyor> o ki yeri size bir beşik yaptı ve maksadınıza doğru gidesiniz diye onda sizin için bir takım yollar meydana getirdi <gülüyor> ve o Allah ki gökten bir ölçüyle su indirdi Artık onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız. Yine o Allah ki bütün çiftleri yarattı ve sizin için... Gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyler kıldı. İlerstevu ala zohuri thum, tezkurun ya me terbikum. Thum tezkurun ya me terbikum. İlerstevi thum alahi ve tekulu. Ve tekulu sübhan alladi sakkar <gülüyor> lana hada. Vma kunn alahu Ta ki onların sırtlarına kurulasınız sonra üzerlerine yerleştiğiniz zaman Rabbinizin nimetini anarak münezzehtir o Allah ki bunu bize itaatkâr kıldı. Yoksa biz buna güç yitirici kimseler değildik. Çünkü şüphesiz biz gerçekten Rabbimize dönecek olanlarız diyesiniz. Ama onlar kullarından bir kısmını İsa ve Üzeyr onun çocuğudur. Melekler kızlarıdır diye ona bir cüz saydılar. Doğrusu insan apaçık bir nankördür. Yoksa Allah yaratmakta olduklarından kendine kızlar edindi de oğulları size mi ayırdı? mesela vecuhu halbuki onlardan biri Rahman'a islat etmekte misal olarak getirdiği şeyle kız çocukla müjdelendiği zaman kendisi öfkeli bir kimse olarak yüzü simsiyah kesilir. O müşrikler süs içinde yetiştirilip de savaş edemeyecek olanı mı istemiyorlar? Onları Allah'ın parçası mı sayıyorlar? Kendileri Rahman'ın itaatkar ve şerefli kulları olan melekleri de dişi saydılar. Onların yaratılışlarına şahit mi oldular? Onların bu asılsız şahitlikleri yazılacak ve bu hususta sorguya çekileceklerdir. Bir de dediler ki, eğer Rahman dileseydi, biz onlara... O putlara tapmazdık. Onların buna dair hiçbir bilgileri yoktur. Doğrusu onlar böyle demekle ancak yalan söylüyorlar. min bihi mustemsikûn Yoksa biz kendilerine bundan önce bir kitap verdik de onlar ona mı tutulan kimselerdir? Vel hayır onlar şöyle dediler Doğrusu biz atalarımızı bir din üzere bulduk ve elbette biz onların izlerinde olmakla hidayeti bulanlarız O tezalike ma ersalna min qablik fi qaryatin min nadirin illa qal mukrafuha illa qal İşte böyle biz senden önce de hangi şehre bir korkutucu gönderdiysek mutlaka oranın nimet içinde şımarmış olanları dedi ki doğrusu biz atalarımızı bir din üzerinde bulduk elbet biz de onların izlerine tabi olanlarız.